Selamünaleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi elhamdülillah, nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehtedihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiya lehu. Ve neşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike lehu. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَيَا عِبَادَ اللّٰهُ اِتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال Allah-u Teala Azze ve Cel فِي كِتَابِهِ الْكَر۪يمِ اَوْزُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ بِسْمِ الله الرحمن الرحيم, ya iyi amanu, ıza nudiye li salat mium il Juma, fesau ila zikrillah bezarul bay. İla akir il aya, sadek Okumuş olduğum Cuma suresinde Cuma ile ilgili ayette. Ey iman edenler, namaz için çağrıldığınızda Cuma günü. Allah'ın zikrine koşar adım gidin ve alışverişi terk edin. Umulur ki felaha kavuşursunuz buyurulur. Sevgili kardeşler bugün her hafta cuma günleri minberde e, e, cuma hutbesi vesilesiyle ifade edilen e, duaları hep dinliyoruz. Onların anlamlarını gündeme getirmeye çalışacağım. Ne deniliyor her hafta, e, cuma günleri? Bazen tavsiye mahiyetinde, bazen dua mahiyetinde onları üzerinde konuşmaya çalışacağım. Evet. Selamla başladık e, hutbeye ve e, Allah'a üç defa hamd etmiş olduk çokça hamd etmek gerekiyor. Ee, Rabbimiz ve kul elhamdülillah diyor. Elhamdülillah de. Devamlı bütün nimetler ile karşı karşıyayız. Ona şükür babından e, konuşmaya başlarken, konuşmaya son verirken Rabbimize hamd ediyoruz. Elhamdülillah. Ve üç defa bunu tekrar ettik. Sonra fenesta'inu biz senden yardım isteriz dedik. Fatiha'da ve iyyâken nestaîn denildiği gibi. Bütün isteklerimiz, duamız, yönelmemiz, müracaatımız, dua ve taleplerimiz Allah'a ait. Ondan başkası niye kadir ki ondan ne isteyebilelim? Ve nestağfiruh ve ondan biz mağfiret talep ederiz istifade ederiz. Nice günahlarımız vardır, onu kabul eder ve affımızı talep ederiz. Ve neuzu billahi minşururi enfusina nefislerimizin işlediği şerlerden Allah'a sığınırız. Ona sığınırız diyoruz. Da ve minsiyati amalina amellerimizin kötülüklerinden, kötü amellerimizden de Kötü ameller işlemekten de, onların neticesinden de Allah'a sığınıyoruz. Sonra bir hidayetle ilgili sünnetullahı itiraf ederek tekrar ediyoruz. Men <Sessizlik> يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا Allah'ın hidayet ettiğine, yol gösterdiğine, onu imanla şereflendirdiği bir kimseye dalalet yoktur. Onu sapıttıracak, dalalete sevk edecek hiçbir anlayış, hiçbir şahıs, hiçbir güç bulunmaz diyoruz. Ve men yudlil felaha diyele Kim de sapıklığı hak etmiş ve kendi iradesiyle dalaleti tercih etmiş Sonra da Allah ona dalaleti yazmışsa onu da hidayete yöneltecek kurtaracak kimse olmaz diye ifade ediyoruz. Sonra imanımızı gündeme getirerek Neşhedü en la ilahe illallahü vahde Allah'tan başka ilahın olmadığını ondan başka yönelinecek, büyütülecek hükmü kabul edilecek, otorite olarak benimsenecek hiçbir gücün olmadığını, Allah'ın bu konuda tek başına olduğunu, La ondan onun hiçbir ortağı bulunmadığını beyan ediyor, şahitlik yapıyor, cemaat adına da bu şehadeti ikrar ediyoruz. Ve yine ve neşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Rasulü diyoruz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna yine kalıbımızı basıyoruz, şahitlik yapıyoruz. Görmediğimiz halde böyle bir şeye kesin bir şekilde şahitlikte, şahadette bulunuyoruz. Yani imanımızı tekrar e, ifade ediyor, ikrar ediyoruz. Bütün bunlardan sonra emma ba'd işte bunlardan sonra demek yani bu e, temel esasları zikrettikten Allah'a imanımızı gündeme getirdikten sonra e, nasihat cümlesiyle başlanıyor Feya Ey Allah'ın kulları hepimiz eşitiz e, özellikle namaz kılarken e, hacca gittiğimizde bu eşitliği daha çok ortaya koyuyoruz. Ön sıralara zenginleri, makam sahiplerini alıyor değiliz. En gariban, fakir bir insanla e, makam, mevki veya para sahibi bir kimse saf aynı safta bulunuyor. Aynı özelliklerle aynı şekilde Allah'a kulluk yapıyor. Ey Allah'ın kulları diyoruz. E, ne yapın? İttakullah. Allah'tan korkun. Takva sahibi olun. Evet. Allah'tan korkun ve ateyu ve ona itaat edin. İtaatınız sadece Allah'a olsun. Bütün itaat özellikleriyle ona yönelin. Çünkü inna muhakkak Allah me al Takva sahipleriyle Allah'tan korkanlarla beraberdir. Allah'ın yardımı onlara yöneliktir. Ve lezinehun muhsinun ve ihsan eden, yaptığı işleri güzel bir şekilde yapan, güzellik sergileyen, ibadetlerini de güzel şekilde icra eden kimseleredir Allah'ın yardımı. Dedikten sonra Allahü Teala buyurdu ki diyerek ayet okuyor ve e, o ayeti açıklamak üzere. E, hutbeye başlamış oluyoruz. Eskiden hutbelerde hiç Türkçe konuşulmazdı ve insanlara Arapça nasihatlerde bulunulurdu. Tabi e, anlayan e, pek kimse çıkmazdı Arapça bilmedikleri için. Şimdi e, nasihatleri Türkçe e, gündeme getiriyoruz ama bir zamanlar hutbelerde tümüyle Arapça e, ifadelerin tümüyle yasaklandığı şekilde, 1932'de e, tümüyle Türkçe e, icra ediliyordu. Namazların da Türkçe eda edildiği e, ama tatbikat safhasında kalıp tüm camilere yayılmadığı e, dönemlerden bahsediyoruz. 1928 o da. Evet. Sonra hutbe bittikten sonra ''Ela inne el kelam'' Dikkat edin, en güzel söz, Allah'ın sözüdür. Hatip güzel mi konuştu? Bırakın o güzelliği. Ne kadar güzel konuşabilir ki? Eğer güzellikle ilgili biraz bir şeylere sahipse, o Allah'ın kelamını gündeme getirdiği içindir o güzellik. Yoksa başka birisine ait değil, Sözlerin, kelamın en güzeli Allah'ın kelamıdır. Nizamın da en tesirlisi, en beliği yine Allah'ın kelamıdır, kitabıdır ki o yöneticidir, azizdir, allamdır. Her şeyi yöneten O'dur. Güçlüdür. İzzet sahibidir ve her şeyi herkesten çok daha iyi bilen, her şeyin e, en ince teferruatında bilgi sahibi olan bir zaattır. Allahü Teala'nın söylediği gibi şu kelamda ve iza el kuran festemi la ve ensitu turhamun. Kur'an okunduğu zaman dinleyin ve susun. Böyle yaparsanız mümkün ki Allah'ın rahmetine e, merhametine kavuşursunuz. Yani Kur'an okunduğu zaman başka bir şeyle meşgul olmayın. Sadece dinlemekle de kalmayın. Ona itaat edin. Ona uyun. E, sessizce onu dinleyin diyoruz. Sonra innet indallahi <gülüyor> İslam. islam Allah'ın indinde din ancak İslam'dır. Başka türlü bir yaşayış tarzı Allah'ın nazarında kabul görmez diyoruz. Sonra oturduğumuzda dua ediyoruz. Allah size ve bize ve diğer müminlere bereket versin diye dualarda bulunuyoruz. Sonra ikinci hutbede kamil olarak hamdler ancak Allah'a aittir. Salat ve selam yine Resul Muhammed Aleyhisselam'a aline ve ashabına olsun dedikten sonra e, Allahü u Teala'nın haber vererek ve emrederek buyurduğu bir ifadeyi e, salavatla ilgili Ahzab suresindeki ayeti hatırlatıyoruz. Allah ve melekleri Muhammed üzerine salat ederler. Ey müminler sizde ne yapın? E, Muhammed'in üzerine salat edin ve tam bir teslimiyetle ona teslim olun anlamında ayeti okuyor. Sonra Allahu salle, Allahümme barik dualarını okuyoruz ki Allah'ım sen Muhammed üzerine salat kıl. Ona rahmetinle muamele et. Aynen İbrahim'e yaptığın gibi. Muhammed'i bereketlendir, mübarek kıl. Aynen İbrahim'i bereketlendirdiğin, mübarek kıldığın gibi sen Hamid ve Mecid'sin hamd edilmeye layıksın ve şanın yücedir diyoruz. Sonra e, Nahir suresi 90. ayeti tavsiye mahiyetinde okuyup hutbeye son veriyoruz. İnallah'a ye'muru bil adli diye başlayan ayet. Allah size adaleti emreder ve yakınlarımıza vermeyi emreder. Yakınlarımızın ihtiyacı ne ise onları onlara vermenizi sadece maddi varlık değil, verilebilecek onların ihtiyacı olan emri bil mağrufu, nasihati, teselliyi, efendim, moral vermeyi, selam vermeyi, hal hatır sorma gibi değer vermeyi emreder Allah. Daha başka ve fahşayı her türlü aşırılığı ve cinsel yönüyle sapmaları, günahları ve münker olan kötülükleri Allah ne yapar? Nehyeder, yasaklar. Velbay ve azgınlığı da tuyanı da isyanı da yasaklar. يَاِذُكُمْ لَاَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ diye bitiriyoruz ayeti. Allah siz yerine getireseniz tutasınız diye işte böyle öğüt verir, nasihat eder diyoruz. Bütün bunlar cumada hatırlatılıyor ama Arapça bilmediğimiz için hiç hatırlatılmamış gibi düşünüyoruz veya anlamsız bir ifade olarak dinliyoruz. Ne kadar aklınızda kaldı bilmiyorum ama hutbe dualarını sizlerle paylaşmış oldum. Rabbim şimdiden ibadetlerimizi, cumamızı, bayramımızı gerçek cumalara, gerçek bayramlara ulaştırsın. Rabbim her türlü hayırlar ihsan etsin inşallah. Ela inna ahsana'l kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil alim. kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve iza kure'el kuran festemi'u lehu ve ensitu la'allekum terhamun. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. İnna dîna îndallahi l-islâm, sadaḳallahu azîm